Ben cuma namazına gitmeyi çok seviyorum. Yani fırsat buldukça gidiyorum. Bayanlara farz olmadığı için acaba bana sevap yazılıyor mu? Onu öğrenmek istiyorum. Hay hay yönelteyim inşallah hocamıza. Sıhhat diliyoruz. Düzce'yi selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Evet muhterem hocam buyurun. Cuma namazı Kur'an-ı Kerim'de kadın erkek ayrımı yapılmaksızın herkese bildirilmiş yani kılması gerektiği ey iman edenler cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'ı zikretmeye koşun aceleyle gidin buyuruyor ama Efendimiz aleyhisselatü vesselam hadislerine buyuruyor ki kadın, köle efendim e, hizmet, çocuk e, bunlar e, nam, cuma namazı kılmaktan muaf tutulmuşlardır yani kadınlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ama kılarlarsa ne olur? Elbette ki kıldıkları takdirde cuma namazları geçerli olur. O günün öğle namazını da kılmalarına gerek kalmaz. Evet. Peki cuma namazına gittikleri için orada hutbe dinliyorlar değil mi? Cemaate katılıyorlar. Belki daha önceden gidip vaaz dinliyorlar. Nasihat dinliyorlar. E bunların sevabı yok mu? Elbette ki sevabı var. Yani Sadece kadın cuma mükelleşir. namazına giderse namazı geçerli olur, öğle namazını kılmasına da gerek kalmaz ve kıldığı için de cuma namazını sevap kazanır. Evet. Ama gitmek mecburiyetinde değildir.